Merhabalar sevgili dinleyenler bu hafta Hülya Denizalp yerine ben varım ee, Hülya abla iyi merak etmeyin sadece bu haftalık yerine ben bakacağım ben Ayzen selamlar herkese Bu haftaki konuğumuz Anneysen ekibi ee, sevgili Aylin Çakır ve Pınar Şimşek hoş geldiniz Hoş bulduk Anneysen'i ben anlatmayayım nedir anneysen direkt e, sizden an alalım nedir hikayesi nasıl doğdu Anneysen.com bizim hayatımızın içinden doğan bir proje. Biz Pınar üniversiteden sınıf arkadaşıyız. Ve hani sık sık görüşüyorduk. Üniversite sonrasında da kopmadık. Ve şunu fark ettik ki anneler bir araya geldiğinde, yani biz de ikimiz de ya da başka arkadaşlarımız da bir araya geldiğimizde annelikle ilgili çok fazla konuşuyoruz. Yani ortak bir payda da buluşursak, işte çocuğumuzun yaşı, herhangi bir problem, işte bir... ...okul seçimi ya da iki yaş krizi herhangi bir şey e, hemen konuşmaya başlıyoruz. Ayrı bir kabile oluyor insan. Evet, <gülüyor> evet. E, ve e, hani insanlar birbirini tanımasalar da konuşuyorlar. Mutlaka samimi arkadaş olmaları gerekmiyor. E, bize dedik dedik yani bunu internet ortamına taşıyalım ve insanları hani bir araya getirelim. Bir platform kuralım ve orada e, çünkü annelik tecrübesi çok değerli. Yani anne olmadan önce çok fazla okuyoruz, hı hı. danışıyoruz, çok donanımlı hale geldiğimizi düşünüyoruz ama aslında hani anne olduktan sonra işin rengi biraz değişiyor. Tecrübe çok ön plana çıkıyor. O yüzden insanları bir araya getirelim. Onlar birbirleriyle annelik tecrübelerini paylaşsınlar. Birbirlerine destek olsunlar diye böyle bir fikir geldi aklımıza. Ve aynı zamanda hani bu e, uzmanlara da ulaşabilsinler istedik. Özellikle hani büyük şehirlerde bizler biraz daha kolay ulaşabiliyoruz uzmanlara ama... ...Anadolu'da uzmana ulaşmak biraz daha zor olabiliyor. E, ve o yüzden de uzmanların da olduğu hem de annelerin birbirleriyle e, tecrübelerini paylaşabileceği bir platform kurma fikri aklımıza geldi... Ve böyle yola çıktık. Süper. Annelik modelleri değişti. Ve bu değişen modellerle mesela ben hatırlıyorum kendi çocukluğumda anneanneler etrafta, Hı -hı. yengeler, Hı -hı. halalar, teyzeler. Hı -hı. E, şimdi de kendi anneliğime bakıyorum. Biraz daha yalnız büyütmek zorunda Hı -hı. kalıyorum. Büyükşehir olunca herkes hepimiz bir yerdeyiz. Evet. Bu anlamda da çok önemli evet. sizin yaptığınız iş bence. Sen ne düşünüyorsun bu değişen annelik modelleri ve yeni ihtiyaçlar bu modeller doğrultusunda? Şimdi Artık e, şöyle görüyoruz biz, anneler bilgiyi pek çok kanaldan almak istiyorlar. E, hem kitaplardan hem, hem doktorlarına gidip öğreniyorlar. Bir yandan da istiyorlar ki diğer anneler ne yapıyor, hı hı. E, bunu görüyor olmak istiyorlar. Eskiden şey vardı, yani biz kendi annemiz, işte kayınvalidemiz veya yakın e, çevredeki büyük akrabalar e, bu bilgiye, yani annelik tecrübesini bize verirdi anne olarak... Ee, ama artık hani hem büyük şehirlerde yaşam koşulları hem mesela bizim anneysen.com'daki üyelerimizden bakıyoruz. Kendi bulunduğu, doğduğu şehirde değil de herhangi bir sebeple, iş sebebiyle, başka bir sebeple başka bir şehirde Hı. yaşayan e, anneler de çok fazla. Öyle olunca tabii bir telefonla veya şeyle ulaşmak yerine internete girip e, diğer anneler ne diyorra e, Bakmak çok e, rahatlatıcı oluyor. Hem bilgi almak aslında burada var, hem de şeyi de çok e, görüyoruz. Yani ben de annemimde onu çok yaşadım. Mesela diyoruzken yani diyorum ki işte şu şöyle bir problem var. İşte kızım tırnaklarını yiyor. Başka işte okula alışamama gibi şeyler Hı -hı. var. E sonra bakıyorsun diğer annelerde de böyle yaşantılar olabildiğinde kendini yalnız hissetme bir nevi olsun azalmış oluyor. Başkaları da bu sorunu yaşıyor. O zaman hep beraber buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? E sen ne yaptın? İşte ben şöyle bir şey uyguluyorum gibi. Sohbet olduğunda belki biraz daha hani sadece ben yaşamıyorum bunu Hı -hı. Ee, olunca daha insan hani rahat ediyor. Namdan düşen halini bir tek namdan düşen <gülüyor> almıyor aslında <gülüyor> evet, bir taraftan kesinlikle. yani. Kesinlikle. Peki neler var anne Sencom'da? Anneysen.com'da bir annelere sor bölümümüz var. Anneler orada birbirlerine sorularını sorabiliyorlar. Uzmanlara sor bölümümüz var. Burada pek çok alanı kapsamaya çalıştık. Yani sağlık tabii ki en önemli ama onun dışında koçlarımız var, psikologlar var, eğitimle ilgili uzmanlar var. Burada annelere sorularını uzmanlara soruyorlar hmm. ve uzmanlar da cevaplıyorlar. Bu tüm sitede yayınlanıyor, herkes görebiliyor, açık oluyor. Onun dışında anneler fotoğraflarını paylaşabiliyorlar, yazı yazabiliyorlar, e, anket düzenleyebiliyorlar. Yani bir soru sorup e, çoktan seçmeli, e, çok fazla insanı cevaplayabileceği birden hani, bir anda hani çok fazla insanın görüşünü alabilmek adına duvar diye bölümümüz var. Orada anneler sohbet edebiliyorlar. Orada yani herkes orada işte günlük gelip bugün nasılsınız, ne yapıyorsunuz ya da herhangi bir konu varsa onları paylaşıyor. Yani anlık paylaşımlar da oluyor. Onun dışında bir de bizim içeriklerini ürettiğimiz bölümler var. Hı hı. Mesela hafta hafta hamilelik. Hamilelik hı hı. döneminde çok yardımcı bir bölüm. E, hamileler hangi haftadaysa ise girip orada kendi e, işte anne karnındaki bebeğin gelişimi ya da anne adayındaki değişimlere okuyabilecekleri içerikler var. Bunların hepsini uzmanları hazırlatıyoruz. Ayal ay, bebek gelişim bölümü var çok ziyaret edilen. E, bir de özellikle bebeklere isim koyma <gülüyor> e, için bebek isimleri ve isim analizi bölümlerimiz var. Bunlar da çok ziyaret ediliyor. İsim analizde özellikle böyle bebeğin isminin, işte karakterini nasıl etkileyebileceğiyle ilgili bir bölüm. O da annelerin çok severek e, takip ettikleri bölümlerden. Bütün bu süreç ne kadar oldu? Anne sene başlayalım. Anne sen Ocak 2010'da yayına başladı. Yani tam 10 e, sene. Çok. Evet. Güzel. Bitti. Büyüyor artık. Büyüyor. Hı -hı. Ee, Büyüyor. Sizin anneliğinizde ve sizin hayatlarınızda ne değiştirdi? Anne senden önce <gülüyor> neler yapıyordunuz? Anne sen. Ne başlayınca sosyal girişimciler olarak neler yaşandı? Hem iş <gülüyor> olarak hem aile hem anne olarak neler değiştirdi anneyi sen? Ben anneyisen.com'dan önce yaklaşık üniversiteden sonra ve master yaptım. Master'dan da sonra yaklaşık 6 sene eğitim alanında <gülüyor> çalıştım. Öğretmenlik yaptım bir ilk öğretim kurumunda. Ondan sonra da ikinci çocuğumun doğumuyla birlikte bir süre ara verdim daha fazla anneliğe. Kan olmak amacıyla bir süre çocukları büyütmek istedim. Ondan sonra da yaklaşık üç sene kadar yine annelikle ilgili yani ikinci çocuğum da birazcık daha büyütünce bu sefer artık ne yapabilirim? <gülüyor> bir üçüncü çocuğa gerek var ama bu farklı bir çocuk olsun diye. Evet evet aynen öyle. Bir heyecan olsun kendi işimi yapayım diye. Güzel bir şey yapayım, bir proje baştan sona kotarayım diye düşünürken o sırada zaten biz aileninle de üniversiteden arkadaşız. Beraber ne yapabiliriz Hı -hı. noktasına geldik ve düşündük hani nelere ihtiyaç var, nasıl bir iş kurabiliriz. Biraz önce de dediğimiz gibi internette böyle bir annelere yönelik bir iki yönlü iletişiminde olduğu bir web sitesinin eksikliğinden yola çıkarak anneysen komu kurduk. Peki neler değişti yani hayatınızda, anneliğinizde, her şeyde? Yani zaten annelik hani bizim hayatımızın içindeydi. <gülüyor> ee, benim de bir çocuğum vardı. Anneysel konu kurduğumuzda. Ee, yani tabii her gün annelikle ilgili okuyoruz, yazıyoruz. Hani uzun, yeni şeyler öğreniyoruz. Yani aslında şunu fark ettik ya ne kadar çok şey biliyorum desek de. Benim büyük kızım 8,5 yaşında. Ee, küçük de 1,5 yaşında. Hani... Mesela ikinciyle birlikte yeniden çok fazla şey öğrenmeye başladım. Yani aslında hani bunun sonu yok. Hı hı. E, tecrübenin, paylaşımın sonu yok. Bunu fark ettim. Yani e, ben her şeyi biliyorum diye bir şey <gülüyor> <gülüyor> annelikte de yok yani. Evet, evet. E, annelik bizim her hı hı. zaman hayatımızın içinde hem işi olarak hem de zaten hani e, doğal bir süreç. Evet. Çok daha donanımlı hale geldiğimi hissediyorum. Yani ben de Annesihan.com'da diğer annelerin tecrübelerini okuyorum. Ve hani çok farklı şeyler öğreniyorum. Bu beni iyi hissettiriyor. Bir de Pınar'ın demin dediği gibi yani yalnız değilim. Bazı durumlarda insan kendi çok kötü hissediyor. Bir tek bunu benim çocuğumun mu bu sorun? Hı hı. Ya da bu hastalık bir tek benim başıma mı geliyor diye. Ee, noktasında insan kendini çok yalnız hissediyor ve çok çaresiz hissediyor ama birilerinin de bunu yaşadığını ve bir şekilde bir çözüm bulduğunu e, okuduğunuzda e, çok iyi hissediyorsunuz. Bir de annelikte bence şöyle bir içgüdü var yani bir problem yaşadınız bununla başa çıktınız e, bunu böyle herkese anlatmak bu sorunu yaşayan herkese bir şekilde yardım etmek böyle inanılmaz bir şey var içgüdüsel bir şey hani Bayağı neleri anladım. varsa hemen bunu ona söyleyeyim de o da ...bir şekilde bu soruna çözüm bulsun... Ee, ...o da mesela hani... ...anneysel.com'da çok fazla içerik olduğu için... ...ve çok fazla okuyup gördüğümüz için... E, ...ben de daha donanımlı hale geldiğimi hissediyorum... ...daha da güçlü hissediyordur evet. insan herhalde değil Hı. mi... ...yalnız olmadığını bilmek... Evet. ...yani ha dediğinde... Evet. ...ne oldu diye... ...senin Hı -hı. sesine Hı -hı. ses verecek evet. insanların varlığını... ...özellikle bilmek... ilk çocuklarda... Evet. ...hani evet. ilk <gülüyor> çocuğun da çok daha... ...hani acemi oluyor... E, ...ilk çocukta e, çok faydası olduğunu düşünüyoruz. Yani e, annelere bir şekilde dokunabildiğimizi hissediyoruz... ...ve bu bizi manevi olarak çok tatmin ediyor. Çok. Yani çok, böyle mailler geliyor, mutlu. iyi ki varsınız, iyi ki hani böyle bir site var... ...çok faydalanıyorum. E, bu yazılar zaten bizim için <gülüyor> çok değerli. E, annelerin hayatı değişince dolayısıyla çocukların da hayatı da değişmiş Tabii. oluyor. Yani Tabii. Anne evet. mutlu olunca evet. çocuk da Tabii. mutlu oluyor. O yüzden aslında... Yani böyle çarpan bir etkisi var yaptığınız Tabii, işin. Tabii aynen evet. öyle evet. Bir de anne olduktan sonra iş yaşamları da değişiyor. O anlamda e, baktığınızda anne insan hani o anlamda da yepyeni bir vizyon açtı Hı -hı. sizin için herhalde. Hı -hı. Çünkü hem Hı -hı. anne olayım hem işe devam edeyim Hı -hı. o hepimizin içine girdiği bir girdap oluyor. Onu Hı -hı. Den, o dengeyi Hı -hı. kurabilmek biraz zor oluyor. O tür o yüzden bu tür girişimler pek çok anne için bir, önemli bir çıkış yolu da olabilir mi? Yoksa zor mu? <gülüyor> ee, yoğun aslında Aha. yani kendi işin olması ve internetten olması nedeniyle aslında e, bir ofis işine göre belki daha bile yoğunuz diyebiliriz. Hı hı. Çünkü hem haftanın her günü e, internet saat. açık, kom açık. Gece açık, bayramda açık Dolayısıyla bir ofis işine göre Hani bazı açılardan çok daha Belki zor, hem kendi Hı -hı. işimiz olması Sebebiyle, yani yapabileceklerimizin Hiçbir sınırı yok Hep Devamlı yeni bir şeyler katalım Yeni uzmanlara ulaşalım, yeni bölümlerimiz Olsun, hani annelerin çünkü talepleri De oluyor, şöyle bir şey olsa Şu fonksiyon olsa diye Biz onu o zaman yeniden projelendirip anne sen koma katmaya çalışıyoruz Hı -hı. O açıdan aslında bayağı Yoğun çalışıyoruz. Peki neler yaşanıyor içeride? Ee, perde arkasında eminim çok e, hani iyi ki kurmuşuz bu sitey dediğiniz ne tür hikayeler yaşandı? Annelerin hayatlarında o bütün o paylaşım yalnız olmama Hı -hı. kültürü Hı -hı. üzerinden neler değişti annenin sende? Ya yani ilk çocukta Hı -hı. özellikle benim de e, insanların özellikle genç Hı -hı. E, annelerde ee, yani zaten olayın iki yönü var bence hani bir fiziksel gelişimle ilgili bir de hani e, psikolojik olarak çocuğun evet. gelişimi e, her ikisine de belli dönüm noktaları var yani işte doğum yapıyorsunuz emzirme bir konu. Evet. Emziriyorsunuz o sorun hallolduğu katı gıdaya geçiş. E, katı gıdaya geçtim. Ondan sonra işte hani ne zaman hangi besini verebilirim, hangilerini ver veremem Hı -hı. konuları. Hı -hı. E, iki yaş krizi, yürüme, emekleme, işte, biberonu bırakma, <gülüyor> <gülüyor> emziği bırak. Yani sürekli evet. gündem var evet. baktığınızda ve bunların hepsi de bizim sitede. Hani anneler tarafından ve uzmanlar tarafından işlenen konular. Evet. Bunlar yani en çok değinilen Belki konular. Belki de yani hani öyle bir şey alıyor ki aslında annelik yani e, bitmiyor da. Hep, hmm. Yani ilk başta tabii ki 0-3 yaşta annenin hmm. hiç de bilinmeyen bir şey olduğu için bebek bakımı özellikle ilk çocukta çok e, zamanını alıyor. E, kafasını meşgul ediyor. Fakat bitmiyor sonra yani okul seçimi başlıyor, okul seçimi oluyor, bir ergenlik dönemi oluyor. Sonra sınavlar geliyor. Ödev. <gülüyor> İşin içine. <gülüyor> Ödev yaptırma savaşları geliyor hmm. oralarda ne yapmam lazım diye hmm. bakıyoruz ki aslında biz 18 üstü ne kadar neredeyse gidiyor, e, gidiyor annelik. Yani sorunlar aslında paylaştıkça azaldıkça bir taraftan da tecrübeler paylaştıkça çoğalıyor internet hı hı. öyle bir platform hı hı. sağlıyor evet. yani hani sizin uzmanlarınızın varlığı çok değerli hı hı. Yani annelerin bilgilerini paylaşması orada inanılmaz bir zenginlik yaratıyor hı hı. muhtemelen değil mi evet. kaç üyeniz var kaç anneye ulaştınız? Bizim şu an aylık ziyaretçi 500 bin anne aylık ziyaret ediyor. Ee, Annesen.com'da tüm içerik herkese açık. Yani Hı -hı. üye olmanız gerekmiyor içerikleri Hı -hı. görmeniz için. Sadece bir şey yazmak için üye olmanız gerekiyor. Şu an 100 bine yakın üyemiz var. Hı -hı. Ee, bu şekilde büyüyen bir aile. Yani 500 bin müthiş bir evet. şey. Bir de çok aslında internet adil bir platform gibi evet. gelir bana. Yani Hı -hı. hani sizin... Ne kadar zengin oldunuz, ne kadar fakir oldunuz. Hangi üniversiteleri bitirip ya da hiç okumadığınızın <gülüyor> hiçbir önemi yok. Evet. Orada işte damdan düşenin evet. haline damdan evet. düşen evet. anlıyor değil mi? Evet, evet. <gülüyor> Kesinlikle. Bir de bazen bazı şeylerin aslında çok net bir doğrusu da olmuyor. Evet. Sadece duymak evet. istiyorsunuz. Yani ben bunu böyle yapıyorum ama siz nasıl yapıyorsun? Aha. Deyince karşındaki de bir 10-15 kişi de ben de böyle yapıyorum demesi bir zenginlik sağlıyor. Belki hı. nedenle onu uygulamayacak ama e, insan her zaman artık bundan sonra biraz da bilgi çağındayız. Yani çok fazla şeyi ben bileyim, duyayım, okuyayım. Hı hı. Sonra Geçin da yani. kendim e, doğru olduğunu düşündüğümü uygulayayım oluyor. İnternet bunu sağlıyor insanlara. Evet ama orta biraz işte o süzgeç kısmı Hı -hı. biraz önemli oluyor. Yani çok Hı -hı. bilgi olunca o bilgiyi kontrol Hı -hı. etmek, yönetmek Hı -hı. de biraz zor oluyor. Ee, o yüzden de hani sizin gibi Hı -hı. E, bu işin başında duran iki kişinin olması içerideki bilginin önce belli bir süzgeçten geçmesi evet. anlamında çok önemli. Hı -hı. Biz aslında bilgiyi süzgeçten geçirmiyoruz açıkçası. Hı -hı. Yani bir ön moderasyon yapmıyoruz. Hı -hı. Ama tabii ki hani sürekli gözümüz sitedeki Hı -hı. içeriklerin üzerinde ve annelere biz hani şunu söylüyoruz. Buradaki her şey tavsiye niteliğinde. Hı -hı. Hatta uzmanların görüşü bile tavsiye niteliğinde. Sonuçta hani birebir bir muayene bir şey olmadığı için orada hani annenin yazdıkları ışında uzman bir tavsiyede bulunabiliyor. Hı -hı. O yüzden bunların hepsi tavsiye niteliğinde. hani Herkesin anneliği. Kendine farklı, Hı -hı. görüşü farklı. Hani burada birbirimizi yargılamıyoruz ya da her söylenen doğru değil. Hani bunu bilerek e, bu sitedeki bilgileri e, okuyun e, diyoruz. E, bunlar önemli çünkü hani o kadar çok içerik üretiliyor ki yani onları kontrol etmemiz çok mümkün son, değil. Çok tabii. Dediğimiz gibi yani bunu bizim <gülüyor> hani bir otorite olarak da bu doğru bu yanlış demek de e, mümkün değil. Hı -hı. E, bu şekilde annelere yani bilgi bu şekilde sunuyoruz. Peki ne tür geri dönüşler aldınız? Demin biraz bahsettiniz <gülüyor> annelerden ama e, neler söylediler size bu süreç içinde? Onların hayatında neler değişti? Ee, biz şunu gördük yani öncelikle hani he, ziyaretçilerimiz pek çok e, büyük bir oranda anneyi sen koyma kayıt olmak istiyorlar. Bu da bize aslında şunu gösteriyor. Hem okumak istiyor hem de bir şeyler paylaşmak istiyor. Kayıt olduktan sonra tabii iletişim başlamış oluyor. Ondan sonra e, teşekkür mesajları çok geliyor. Örneğin ulaşamadığı bir uzmana ulaşabilmiş oluyor. Küçük bir şehirde yaşadığı için çok e, spesifik konularda, özel konularda e, uzman ulaşamadığı için internetten ulaşabilmiş oluyor. E, veya anneye soruyor, pek çok anne cevap verdiği için pek çok cevap aldım diyor. Hoşça vakit geçiriyorum. Örneğin e, Facebook gibi bizde de bir duvar var ve o Hı. duvarda gününü geçiren annelerimiz var. Akşam ne pişireceğimden e, tutun da <gülüyor> işte bugün misafirim gelecek. İşte hazırlık yapıyorum gibi konulara kadar e, bütün gününü orada geçiren anneler de var. Ee, özellikle bu ay ay bebek gelişimi, bebek doğduktan sonraki ve Hı. hamilelik dönemindeki hafta hafta e, gebelik takibi bizim en çok ilgi çeken bölümlerden ve oradan aldığı bilgilerle e, ilgili çok e, teşekkür mesajları oluyor. E, bir de bizim e, belirli periyotlarda düzenlediğimiz etkinlikler de oluyor. E, yani dışarıda buluşuyoruz annelerle ve bir uzman davet ediyoruz. E, o uzman da o, e, kendi konusuyla ilgili annelere bir sunum e, eğitim veriyor. O eğitimler de çok çok ilgi çekiyor ve orada da e, yani faydalanıyor annelerimiz. Üstelik de ücretsiz düzenliyoruz bu eğitimleri. E, o da çok güzel oluyor. E, aslında hani biraz böyle anneliği düşündüğümüz zaman e, hani insan hayatında aslında toplum hayatında da çok önemli bir dönüm noktası bir kadının anne olması çünkü önceki hayatın değişiyor bambaşka Hı -hı. bir hayat başlıyor Hı -hı. ve o yeni başlayan hayatta anne ne kadar desteklenirse o kadar evet. daha sağlıklı yani daha sağlıklı Nesiller bir çocuk oluyor hem fiziksel daha. hem ruhsal evet, kesinlikle o yüzden aslında toplum sağlığı açısından yaptığınız iş hakikaten çok değerli e, hani ee, belki ilk başta kulağa çok çok büyük farklar yaratıyor gibi görünmese de uzun vadede hı hı. eminim 10 yıl sonra yapılan işin ne kadar evet. fark yarattığı daha net ortaya hı hı. çıkacak. Yani bir annenin evdeki yalnızlığını paylaşması bütün günü Facebook gibi duvarınızda aynı insan komunun duvarında geçirmesi bile aslında ne kadar büyük bir ihtiyaç evet, olduğunu evet. gösteriyor. Yani çok bambaşka bir hayat başlıyor değil mi sizin <gülüyor> hayatında neler oldu <gülüyor> e, annelikle neler değişti ya dediğiniz gibi bambaşka bir hayat annelikten önce annelikten sonra <gülüyor> yani e, bir varlığın sorumluluğu evet. yükleniyorsunuz hani bu çok kutsal bir şey hani hem çok zor bir şey ama çok da kutsal bir şey ben hani ilk çocukta biraz zorlanmıştım bu sorumlulukta hani nasıl en iyi yetiştirmeliyim i̇şte panik için, oluyor evet en iyisini ee? yapmalıyım stresi çok fazla yüklenmiştim ama neyse sonra kısa süre <gülüyor> sonra kendime geldim <gülüyor> aslında en iyi diye bir şey yok hani önemli olan onu doğru bir şekilde hmm. büyütebilmek yani annelik sonra daha olgunlaştığımı yani hissediyorum. Yani buna erişmiş olman ailemi teklif <gülüyor> ediyorum. Ama o şekilde şey zaten öyle. Çok, evet. Yani bu noktaya gelmek çocuklar için de senin içine müthiş evet. bir şey olsa gerek. Çünkü evet. hani hep yani ben de kendi anneliğimde hep en iyisini yapayım, en en güçlü olsun, Hı -hı. en Hı -hı. mutlu olsun. Ama hakikaten doğru dönsün yani. Yani en ben edeyim. şu an hani mutlu olsun konusuna Hı -hı. odaklanmış durumdayım daha çok. Yani mesela hani yeme problemi var, çok fazla yemiyor, işte daha çok şey derim. Ama artık hani diyorum ki hani o öyle istiyor, öyle mutlu. Hani tabii ki sağlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde hani ona bunu onun için böyle hayatında bir sorun ya da sürekli bir gündemden çıkarmaya çalışıyorum artık. Yani Hı -hı. bunu işte bu aydınlanmaya geldim. Şevik <gülüyor> <Tebrik> ediyorum. <ederim. gülüyor> yani mutlu olmasını istiyorum. Hayatta mutlu, hani etrafındaki insanlara faydalı, e, topluma faydalı bir insan olsun istiyorum. Hani bu yönde daha çok artık e, anneliğimi bu yönde şekillendiriyorum. Her Sen, ikisi içinde. Süper. <gülüyor> Sen nasıl atlattın o panik dönemini? Atlatamadım. <gülüyor> ya benim de bakış açım şöyle. Mutlu bir anne eşittir, mutlu bir aile diye düşünüyorum ben artık. Yani mükemmelliği eğitçilik zaten yok. Sadece yeterli Hayır, olalım. O da ne kadar <gülüyor> zor bir şey ama yani bunu kabul evet, edebilmek. Evet. Belki olgunlaşmak Hı -hı. böyle bir şey. Yani mükemmel olmak değil de hani yeterli bir annelik olayım. Çünkü şey Baskısı çok fazla. Toplumda da var. İnsan zaten kendi kendine yapıyor. Yani bütün zamanımı çocuğumla geçireyim. Kaliteli zaman geçireyim. Hı hı. İşte eğitimi en iyisi olsun. Her açıdan en iyi koşulları ben sağlayayım. Ama aslında bu mümkün değil. Yani kendi kendimizi birazcık biz zorluyoruz yani. Bu baskıyı biz de yapıyoruz aslında. Ve o da aslında artı evet. stres yaratıyor. Evet. Tam tersi etki yaratıyor. Çocuk da, da evet. mutsuz çocuk oluyoruz artık. bu evet. sefer. Anne mutsuz olunca çocuk da mutlaka onu hissediyor. Yani bebek bile hissediyor aslında annenin mutsuz yani olduğunu. Tam kaç yapayım derken de gözükler mi durumu? Yani. Evet bir süre sonra artık diyoruz. Diyorum ki kendi kendime yani mutlu olmak belki birinci koşul. Ondan sonra ailenin mutlu olması zaten otomatikman. ...gelecektir. Ben de aydınlanmam böyle. Ben hatırlıyorum mesela... ...o panik dönemlerimi... Efe ...öksürmeye başladı. Doktorunu arayıp... ...saat 2 ile 3 arasında toplam 25 kere öksürdü. <gülüyor> böyle bir cümle. Değil mi? Yani o hani ruh halimi... ...şimdi bu sakin evet, kafayla evet. dönüp baktığımda ...çünkü hani... So ...sakinleştirecek... bu ...işte... Küçük çekirdek aile modelinde öyle oluyor. Hı hı. Evde hani çocukla baş başa yani, kalıyorsunuz ve ya tamam çocuktur öksürür diyecek o anda benim yanında kimse, kimse yok, evet. yoktu yani de duymayabiliyorsunuz. ve du e, et tabii ki orası <gülüyor> <gülüyor> zaten belki doktor da demiştir ama <gülüyor> dedi zaten <gildi>, güzel <gülüyor> artık yani hani kim bilir kaç kere bu tür sorularla gün içinde yani bir, bir evet. tek öyle davranan anne ben değildim muhtemelen. <gülüyor> ee, o anlamda işte 500 bin anne o o o, o belki işte sakin olaksınır normaldir derse ikna olabilirdim annesi evet. de iyi olsaydım <gülüyor> o zaman. Ama o zaman daha yoktu 2007'de. Evet. Ee, peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? AnneSen.com e, nasıl büyürse daha fazla etkisi Artar neler olur? Nelere ihtiyaç var? Yani bizim amacımız hani herkese ulaşabilmek, tüm annelere ulaşabilmek. Bu yönde de e, annelerin faydasına, e, annenin ihtiyacı olabilecek Hı -hı. ne varsa onu bir şekilde anneysen.com'a katmayı hedefliyoruz. Ve bu yönde çalışıyoruz. Hı -hı. E, çünkü insanlar gerçekten bir fayda görürse, ben buraya geldiğimde evet... ...benim için iyi, ee, ben buradan e, diğerlerinden daha farklı bir şey alıyorum'u hissettiğinde zaten geliyorlar. Hı -hı. E, biz onları bulup çıkarıp, onları ne hani hızlıca e, projelendirip, anne esene e, koyma, katmayı Hı -hı. hedefliyoruz. E, hani bayağı bir büyüme hızımız zaten iyi, maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> e, bu şekilde giderse de zaten istediği hedeflerimize ulaşıyor olacağız. Senin nedir? Ev. Ailenin dediği gibi Aynen. anne olarak çok daha fazla anneye ulaşmak istiyoruz. Bir de e, annelerin oluşturduğu içeriklere ek olarak biz şu anda daha fazla e, uzmanlar tarafından oluşturulmuş içeriklere de çok ağırlık veriyoruz. Orada tabii ki çok temel alanlarımız mevcut e, ama daha özel konularda da e, içeriklerimiz olsun istiyoruz. Dolayısıyla içerik üretimi de yani uzman makalesi üretimi bir yandan uzman videoları çekmeye başlayacağız. Kolay gelsin. Devam iş. edecek. Çok. Evet. Tebrikler. Çok kolay gelsin. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Ee, bu haftalık da bu kadar. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.